ve hayra lehdi hadi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrü'l umur muhdesatüha ve kullu muhdesetin bid'ah ve kullu bid'atin dalalah ve kullu dalaletin finnar evet değerli kardeşler İmam Muhammed İbn İsmail El-Buhari rahimehullah'ın Sahih-i diye bilinen hadis kitabını şerh etmeye okumaya devam ediyoruz ki kitabın asıl adı nedir? el, sahih. el musned el sahih El-Musned-us-Sahih. Ama ümmet arasında sahih Buhari bukhari Buhari'nin Sahih'i isim tanımlaması değil mi? Buhari'nin Sahih adlı kitabı. Bu kitabın, Kitab-ul-i'tisam bil-kitabi ve-sünne. Kitab bil ve, sünnet. ve sünnete i'tisam etme, sarılma, tutunma, <gülüyor> mülazeme etme, bağlanma babını görüyoruz. Bu, bu bölümde Ee, bu kitapta e, farklı bölümler var, farklı başlıklar var. Onları okumaya devam ediyoruz. Bugün tabii soğuk hava şartları bizleri buraya gelme konusunda zorlasa da Rabbimize hamdolsun ki e, gelmeyi başardık. <Gülüyor> allah Teala bizlere başar e, tevfik verdi. Tabii bugün böyle kar yağarken, hava soğuk iken e, biraz düşündüm, tefekkür ettim. Dün de aynı şekilde camiye gidip gelirken Yani hava böyle bayağı bir soğuktu. Sanki bir ticarethanenin, bir kasabın, bir marketin soğuk hava deposuna giriyormuş gibi böyle kapıyı açtığınız zaman, buzdolabından içeri girdiğiniz zaman ne yapıyor? Size birden vuruyor. Bu da, bu, bu soğuk yani allah Teala'nın kullarına cehennemde azap edeceği azap şekillerinden bir çeşit. Soğuk. Cehennem denince genel olarak insanların aklına geliyor? Ateş. Bir de cehennemde ne var? Soğuk var. Sert. Çok çetin bir soğuk. Şu anda böyle insanın kemiğine işleyen, insanı isabet ettiği zaman perişan eden o soğuğun kat kat kat fazlası bir soğuk. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin İmam-ı yine sahihinde rivayet etmiş olduğu şu hadis aklıma geldi. Bu soğuğu hissedince. Hı. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi, sellem, sallallahu aleyhi ve sellem fe inne şiddetel harri min feyhi jehennem yeryüzünün sıcaklığı o yazın hissettiğiniz biliyorsunuz yazın bazen katlanamaz oluyor. İnsan böyle bunalıyor. Of diyor değil mi? Camu açıyorsunuz esmiyor. Nefes alamıyorsunuz artık. İnsanlar ne yapıyorlar? ellerinde yelpazeler, klimalı odalar tercih ediyorlar. Hatta böyle İstanbul'da tramvaya, metroya binen kimseler klimalı olan vagonlara bindiği zaman oh diyor. Rahatladık diyor. Sanki böyle sauna gibi dışarı. Yanıyor. Bakın yani henüz daha yeni çıktık yazdan. yani Birkaç ay, üç ay oldu. Yazın o haldeydik. Terliyoruz, habire su istiyoruz, su içiyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bu Hararet. Bu sıcaklık hissettiğiniz bu yeryüzündeki bu sıcaklık. Min feyhi cehennem. Cehennemin fokurdamasının sıcaklığı. Yani cehennem fokurduyor, kaynıyor. Tencere kaynadığı zaman ne olur? Ondan bir sıcaklık yükselir değil mi? Mutfağa girdiğiniz zaman mutfak ısınır. Yeryüzündeki bu yazın gördüğümüz bu aşırı sıcak cehennemin fokurdamasının tesiri, etkisi. Diyor ki Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam bize haber veriyor. Hadis sahibi Buhari'de "O ateş de katin naru Ateş Rab'ine şikayette bulundu. Yani ateş bile cehennem bile bu sıcaktan beziyor. Yani bu sıcak ona dahi ağır geliyor. Cehennemin kendisi dahi bu sıcak sıcağa katlanamıyor. Diyor ki "Feqalet rabbi ekal ba'dhi ba'd'an." Rabbim Yani bu sıcaktan dolayı artık tükendim yani birbirimi yiyorum yani tükeniyorum cehennem bile ne yapıyor yani rahat bir nefes almak istiyor şimdi biz eşyayı canlı ve cansız olarak biliyoruz değil mi ama ahirette kıyamette ölü ölüm bile Allah Teala tarafından ne yapılacak bir cisim olarak getirilecek koç şeklinde ve kesilecek ve ölüm denen şey bitecek yani e, ellerimiz konuşacak değil mi? Her şey şahitlik edecek. Her şey şahitlik edecek. Bizim sessiz gördüğümüz, cansız zannettiğimiz, değil mi? Cansız varlıklar diye ifade ettiğimiz şeyler ağzına bakacağız dinlenmişler. Konuşuyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Aleykümselam. Aleykümselam Allah'a haraket. <gülüyor> Aleykümselam. İşte cehennemde Allah Teala'ya bu sıcaklıktan şikayet ediyor. Diyor ki Ekele ba'di ba'dan. Yani bir kısmım bir kısmımı yedi. Yani bitiyorum. Ateş beni mahvediyor. Allah Teala Cehenneme iki kere nefes almasına izin veriyor yani rahatlamasına izin veriyor diyor ki nefesun fişitâ ve nefesun fişsâif Cehennem kışın nefes alıyor teneffüs ediyor içindeki o soğuğu böyle nefes alıyor bir rahatlıyor bir de yazın iki kere oluyor bu senede Diyorki aleyhissalatü vesselam <gülüyor> Eşeddü mâ tecidûne minel harri Eşeddü mâ tecidûne minel zemherir <gülüyor> Zemherir ne demek zemherir? <gülüyor> Kışın en soğuk olduğu an Böyle artık su borularının çatladığı Yolların buz tuttuğu değil mi? Buz gibi oluyor artık Yukarıdaki binaların Saçaklarından bile buzlar Sular ne yapıyor? Böyle akarken donup kalıyor İşte diyor ki Aleyhisselatü bu iki nefes yani cehennemin bu iki nefes alması yazın aldığı nefeste ne oluyor? Yeryüzünde sıcak oluyor. Kışın aldığı nefes cehennemin o soğuğu ne oluyor? Yeryüzünde bu soğuk etkileniyor ve böyle katı soğuk oluyor. Demek ki Allah-u Teala arkadaşlar dışarıda gördüğümüz bu soğuk şu anda Buradan dersten çıktıktan sonra böyle titreye titreye yürürken ellerimizin böyle üşüdüğünü, ayaklarımızın üşüdüğünü hissettiğimiz Bu soğuk nereden geliyor, kaynağı neresi? Balkanlar değil. Değil mi? Sabah akşam hava durumlarında diyor, Balkanlardan gelen soğuk hava ülkemizin sınırlarına giriyor. Evet, oradan geliyor da. Asıl kaynak cehennem. Ona göre bu dünyada ne yapmak lazım? Hareket etmek lazım. Ona göre bu dünyada oturup kalkıp hesabı iyi yapmak, iyi tutmak lazım. Ta ki ne yapmasın? Öbür tarafta defter açık vermesin. Ticarette hesabı yapmadığın zaman akşam ne oluyor? Defter açık veriyor. Bir de ahirette defterin açık vermesi var. Yüce Rabbim bizleri cehennemin azabından korusun. Tabi kış ayı deyince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis şeriflerine şöyle buyuruyor. Bu hadisi İmam Ahmet ibn Hanbel so hadis e, müsnedinde rivayet ediyor rahimehullah şeyh albani rahimehullah da silsiletu sahiha da bu hadise hasen demiş kış gününde kış aylarında yapmamız hoş olan bir ibadete teşvik var bu hadis de resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki as-savmu fi'ş-şitâ' el-ganîmatul bâride kış Aylarında kışın tutulan oruç nedir? El ganime el baride. Soğuk ganimet. Ne demek soğuk ganimet? Biliyorsunuz ganimet insanın kendisine ait olmayan düşmandan elde ettiği mal mülk. Ganimet yani bu kış aylarında oruç tutmak o kadar bedava ki değil mi? Saat 4.45 geçe ezan okunuyor. 45 ezan okunuyor. Soğuk ganimet. Kışın hava soğuk. Vücut zaten şey de kaybetmiyor. Isı da kaybetmiyor. Terlemiyorsun. Yorulmuyorsun. Değil mi? Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Es savmu fişşitâ el ganimetul bâride Ama allah Teala muvaffak etmezse kulu, allah Teala kulunu mahrum edecekse, ezan saat öğlen 12'de de okunsa 3 saat ezan olsa yine bu insanlar ne yapmaz? Oruç evet. tutmaz. 4'ü 45 geçe okunan, ezan okunan bir günde terlemediğin, çok enerji kaybetmediğin bir günde oruç tutmuyorsan sen bu ganimetten ne yaptın? Mahrum oldun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ki Allah yolunda bir kimse bir gün oruç tutarsa allah Teala bu oruç sebebiyle o kimsenin yüzünü yetmiş sene cehennemden ne yapar? Uzak tutar diyor. Cehennemden uzak tutar diyor. Nefisler çımarmış. Öyle bir dönemde yaşıyoruz ki yani adam ayakkabı çok rahat olacak. Yattığı yatak çok rahat olacak. Giydiği kıyafet çok güzel olacak. Yediği yemek çok lezzetli olacak. Kimse aç kalalım. Kimse ya kalkalım gece su soğuk olsa abdest alalım namaz kılalım. Ezan okunuyor. Camiye gidelim. Cemaatin faziletine nail olalım. Yok insanların hepsinin akşam olsa da evimize kaçsak Rahat rahat pijamalarımızı giysek, koltuğumuzda otursak, televizyonun karşısına geçip televizyon seyretsek, haber seyretsek, dizi film seyretsek, bunun peşinden değil mi? Herkes bu hayatı eğlence zannediyor. Herkes bu hayatı oyun zannediyor. Hiç bitmeyecek. Sürekli bu şekilde devam edecek zannediyor. Halbuki arkadaşlar yani burada birçok insanın aklıma geçen geldi. Bizi dinleyen kardeşlerimiz, internetten olsun buradan olsun tanıdığımız abilerimiz. arkadaşlarımız. Geçen aklıma geldi. Doktor bir dolgu yapıyor ağzınıza. Diyor ki bunun ömrü diyor 10 sene, 15 sene. Yani 10 sene sonra, 15 sene sonra bu diş diyor şey yapar. Yani düşer yani, biter. Yani biz diyor bu dişin, dişin ömrünü 10 sene daha uzatıyoruz. İçine uyuyoruz. İçine dolgu koyuyoruz. 10 sene daha yürü diyoruz. Bugün bakıyorum çevreme. Benim çevremde bile sizin çevrenize bakın. Bizim bile Yani iki dolgu dişlik, bir dolgu dişlik ömrümüz kalmış en fazla bize verilirse yani. Hani doktorun bir 10 sene gider dediği, bir 15 sene gider dediği kadar bir zaman var aslında önümüzde. O kadar yani, düşünün. Değil mi? Bir bakın babanıza, abinize, çevrenize. Yani doktor ne kadar böyle kanlı şekilde söylüyor. O, diyor ki 10 senelik, 15 senelik neyin var, için ömrü var. Aynı şey biz insanlar için de geçerli yani. Ömür bu kadar az kalmış. Ama insanlardaki gaflet hiç bitmiyor. Daha da artıyor. Her geçen gün ben görüyorum. Yakın çevreme bakıyorum böyle. Gaflet her geçen gün bir o kadar daha artıyor. <gülüyor> Az sonra gelecek hadise. allah Teala <gülüyor> bu ümmetten ilmi nasıl çekip alır? İlim bu ümmetin arasında nasıl kaldırılır? o göreceğiz. İnsanlarda böyle bir ilme karşı ilme bina edilecek salih amele karşı ne var? Bir gevşeklik var. Bir gevşeklik var. Yani adam kalkıp evinden Derse gelmiyor, gelemiyor. Niye? Çünkü allah Teala onu getirmiyor. Ne yapıyor bu adam evde? Neyle meşgul? Meyve tabağının başına oturmuş. Meyve yiyor. Onun üzerine çekirdek yiyor. Onun üzerine televizyon seyrediyor. Onun üzerine yatıyor sabah. Camiye gidemiyor. Demek ki ciddi manada gaflet var arkadaşlar. Dikkat etmek gerekiyor. Evet, Bâb-u ismi men âvâ muhdisen İmam Buhayr Rahimahullah diyor ki bidatçı bir kimseyi barındıran kimsenin günahı yani bidat çıkarmak zemmedilmiş yerilmiş ve aynı şekilde bidat çıkaranları barındırmak onları desteklemek yahut Onların bidatlerini yaymalarına dolaylı yoldan yahut direkt yoldan sebep olmak bunların hepsi büyük günahlardan sayılıyor. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam haber veriyor. Diyor ki Allah melekleri ve insanların tüm münağı var bidatçı barındıran kimseye lanet eder. Demek ki büyük bir günah. Yani büyük günahlardan bir günah. hadis Musa ibn-i İsmail diyor ki İmam Bukhari Haddefene Musa ibn-i İsmail Haddefene Abdülvahid Haddefene Asim Kale kultu li Enes E harrame Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem el Medine Diyor ki Asim Enes ibn Malike Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem medine haram kıldı mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medineyi haram kıldı mı? Biliyorsunuz İmam Müslim'in rivayet ettiği bir sahih hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "İnne İbrahim harrama Mekke." İbrahim Mekke'yi ne yaptı? Harem kıldı. Yani orada bazı şeyler var ki o topraklar içinde, sınırlar içinde asıl da normalde yapılması helal olsa bile bazı şeylerin o topraklar içinde o, o şeylerin yapılması haram. Yani Mekke'de kalkıp güvercini korkutamasın, kış diyemesin güvercini. Korkutamazsın. Yerden biten bir bitkiyi, kendiliğinden biten bir bitkiyi koparamazsın. Haram. Avlanamazsın. Orada bulduğun bir buluntu eşyayı alamazsın. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İbrahim diyor Mekke'yi ne yaptı? Harem olarak kıldı. Ve enni harramtul medine. Ben de diyor Medine'yi ne yaptım? Haram kıldım. Medine'de de aynı şekilde ne yapılmadı arkadaşlar? biten bitkiler ne olmaz? Koparılmaz. Ve Medine'nin sınırları hadiste de gelecek az sonra. Aleyhisselam sınırlarından bahsediyor. Ma baina la bateyha, ma baina harateyha. ve Eyr iki dağ. Sawr ve Eyr dağları var. Medine'de de var bu Sawr dağı. Bunların arası diyor haremdir. Harem bölgesi o bölge. O sınırlar içinde Ne yapılmaz? Bitki koparılmaz. Kendinden biten bitkiler koparılmaz. Ve orada oraya has, haram kılınan şeylere de riayet edilir. Medine sınırları içinde de. Tabi Medine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'den sonra en çok sevdiği şehir. Değil mi? Bu, bazen halk arasında bu daha farklı biliniyor. Diyorlar ki allah Teala'nın en sevdiği yer neresi? Mekke. Mekke. Peygamberin en sevdiği yer Medine diyorlar. Halbuki eee Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den çıkarken Mekke'ye şöyle dönüyor, bakıyor diyor ki: inneki khayru inneki khayru "Allah innekile hayru ardillah." Allah'ı, "Innaki la hayru ardillah." Allah'a yemin olsun ki sen Allah'ın en hayırlı arzısın. Allah'ın en hayırlı bölgesisin. "Ve ahabbu ardillah ila Allah." Allah'a en sevimli olan bölge sensin. Allah en çok seni sever. وَلَوْ لَا أَمْنِي اُخْرِجْتُ مِنْ كِمَا خَرَجْتُ Şayet diyor ben çıkarılmasaydım senden ey Mekke ne yapmazdım senden çıkmazdım diyor. Bu hadisi İmam Tirmizi ve bin Ümâ cenab sahih bir e, senetle rivayet ediyor. E, buradan da anlaşılıyor ki allah Teala'nın en sevdiği yer Mekke. Peygamber aleyhissalatü vesselam Allah'ın en sevdiği şeyin dışında diyor ki alimler başka bir şey sevemez. Yani Allah'ın sevdiği başka bir şey, peygamberin sevdiği başka bir şey olmaz. Bizler de bizler de Allah'a iman edenler olarak Allah bir şey sevdiyse, Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir şey sevdiyse onu sevmek zorundayız. Onu seveceğiz. Böyle bir şeyimiz yok o konuda. Allah ve Resul bir konuda bir şey emrediyorsa onun emrettiği şeylere vardır. Allah Teala onu seviyor ki emrediyor. Değil mi? Hiçbir mümin için o konuda ne yok artık, seçme yok. Ben hoşlanmıyorum. Bu konuda buna bu şeye katılmıyorum. Bunlar küfür. Küfür olan sözler. İşte Medine böyle bir yer. Ee, Asım Enes Malik ediyor ki: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'yi haram kıldı mı?" "Kala: Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'yi haram kıldı. Medine çok mübarek bir yer arkadaşlar. Yeryüzünde iki tane haram kılınan Diğer yerlerde helal olmasına rağmen oralarda haram olan iki tane yer var. Birisi Mekke, diğeri Medine. Birisi Mekke, diğeri Medine. Yani Medine, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'le alakalı diyor ki, iman diyor. iman, yılanın deliğine döndüğü gibi nereye dönecek? Medine'ye dönecek. Orada güçlenecek. Orada kaynağı, memba o olacak. Yani kıyametten önce de yine imanın menbaı, merkezi Medine olacak. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde diyor ki, Medine'ye diyor veba hastalığı ve Deccal giremez. Deccal giremeyecek Medine'ye. Yani Deccal Medine'ye uzaktan bakacak. Medine'nin her bir sokağında orayı koruyan ne vardır diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Melekler vardır. Yani Deccal'in fitnesinden korunmak isteyenlerin sebeplerden bir sebep, korunmak isteyenlerin tutunacağı sebeplerden bir sebep Medine'de yaşamak. Medine'de yaşamak. Tabi Medine'nin sıcağına sabretmek lazım. Medine'nin meşakkatine sabretmek lazım. Kim diyor sabrederse, kıyamet günü ben ona diyor, şefaatçi olurum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu söylüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ım mübariklenâ fî Allah'ım bizim diyor, ürünlerimize bereket ver. Mübariklenâ fî medînetinâ. Medine'mize bereket var. Ver. Medine'de yaşayanlar bilir, Allah'a hamdolsun bizler de orada bir süre bulunduk. Yani oradaki hayatın bereketini hiçbir yerde göremiyorsunuz. Yani oraya, umreye, Mekke'ye, umreye giden, hacca giden insanlar Medine'ye vardıklarında da bunu görürler. Yani yediğiniz ekmekten tutun da, içtiğiniz her şeye kadar farklı bir bereket var. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duası var. Allah'ım mübariklena fi medinetine, mübariklena fi sa'ine. Bizim ölçü birimimiz Sa' denilen Sa' ölçü birimimize bereket ver. Müdde aynı şekilde ölçü birimi. Diyor ki ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunların hepsine ne yap? Bereket ver. Yani Medine böyle mübarek bir yer. <gülüyor> Diyor ki aleyhisselam <gülüyor> Medine'nin ne yapılmaz? Ağaçları koparılmaz. Tabi bu Medine'nin Mekke'deki bu yasak. Kendinden biten bitkilerle alakalı. Yani insanların sonradan gelip ektiği çim, sonradan gelip ektikleri ağaç, hurma ağacı buna benzer çiçek gibi şeylerle alakalı değil. Kendiliğinden bitmiş bitkiler. Tabii kıyamet günü yaklaştıkça her yaklaştığında Ceziretul Arab Arap Yarımadası ne olacak? Ne olacak? Yeşillenecek. Yem yeşil olacak öylece. Kıyamet Arap Yarımadası yem yeşil olmadan kopmayacak diyor. Siz mesela şu anda bu mevsimde Mekke, Medine arasında gittiğiniz zaman gözlerinize inanamazsınız. Yazın o çöl olan, kupkuru olan, çorak olan o topraklar yemyeşik oluyor. Şaşırıyorsunuz. Ben en son 2-3 sene önce şahit oldum. 2 sene önce, 3 sene değil 2 sene önce şahit oldum. Bu aylardaydı. Yani kış aylarındaydı. Şubat gibi zannedersem oradaydım. Gördüğümde inanamadım. Sanki yani Trakya'nın düz ovalarını düşünün, Mayıs-Haziran ayında buğdaylar çıkmaya başlayınca nasıl oluyor her taraf? Yemmeşil oluyor. Abartmadan söylüyorum aynı öyleydi. Dedim ki sadaka Rasulullah, sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne doğru söyledi? Yani kıyamet kopmadan önce Arap Yarımadası yemyeşil olacak. Allah Teala iktaraba linnasi hesabuhum. Allah Teala diyor insanlar hesaplar yaklaştı. Onlar ise nerede? Gafletteler. Yaklaş, hesap, herkesin hesabı çok yakın arkadaşlar. Herkesin hesabı, herkesin hesabı çok yakın ama kimse buna ne yapmıyor? İnanmak istemiyor. Kimse öleceğinin kesin olduğunu bilmesine rağmen öleceğini kendisine kondurabiliyor mu? Yani ben yarın ölebilirim, yarın Sabahleyin uyanamayabilirim düşüncesinde olan var mı? Yok. Herkesin planları 10 yıllık, 15 yıllık. Değil mi? En az en az olan yani en az plan 15 yıllık. Adam bugün konuşuyoruz birisiyle ev alacak. Ne kadar ödeyeceksin diyorum? 10 yıl mı, 20 yıl mı? Yani 20 yıl yaşayacağını düşünüyor bir insan. Allah Teala Muhammed Suresi'nde diyor ki: "Fe hel yanzuruna illa's sa'a?" En te'tiyehum baghteten. Onlar diyor, beklediklerinde görecekler ki kıyamet aniden gelecek, birden kopacak. Yani kıyamet birden kopacak. Ve fakat fekad caed eşratuhâ. Kıyametin alametleri Kıyametin alametleri ise gelmiştir diyor Aleyküm Allahu Teala, Muhammed Suresi'nde. Kıyametin alametleri ise ne yapmıştır? Gelmiştir. Demek ki aslında iş bu kadar yakın. Yani Resulullah ve sellem kıyametten önce hemen önce gönderilen bir peygamber olduğunu söylüyor bizlere. Tabi insanoğlu ta tavilul emel. Ne demek tavilul emel? Uzun emel. Yani tamahkar. Çok uzun yaşayacağını zannediyor insan. Evet. Böyle planlar ona göre. Dediğim gibi ama halbuki yarın sabah olmadan ne olabilir? Bir civciv kümesine giren gelincikler vardır köylerde değil mi Gelincik derler. Girer kümese tak tak tak civcivleri boğa boğa çıkar gider. Yarın belki de ölüm meleği ne yapacak ne yapacak? Buradan birçok insanı alıp gidecek götürecek belki. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis "Men ahdes fiha hadasan" Kim diyor Medine'de bidat ihdas ederse bidat ne demek? Tabi sözlük olarak yeni iş. Her yeni yapılan işe yeni icada bidat denir sözlük olarak. Yani elektrik bir bidattır çünkü sonradan icat edilmiş şey değil mi? Uçak bir bidattır çünkü sonradan ne olmuş? İcat edilmiş iş. Ama elektriği kullanmak, uçağı kullanmak dinen zenmedilmiş, dinen yerilmiş, yasaklanmış şeyler midir? Hayır. Çünkü kimse elektriği kullanırken ibadet maksadıyla onu kullanmıyor. Kimse uçağa binerken sevaba giriyorum uçağa binerek demiyor. Bunlar dünya işlerinin gerektirdiği icatlar, buluşlar. Müslüman da bulabilir, kafir de bulabilir bunu. Bizim kastettiğimiz bidat ne? Dinde çıkan yeni işler. din adına yapılan, sevap umu olarak yapılan, karşılığında allah Teala'dan bir ecir, sevap bekleyerek yapılan her şey. Yani niyet iyi. Sevap umuluyor. Yüce Allah'tan ecir bekleniliyor. diyor. Ama tek başına niyet yeterli mi? Bidat'te değil. Çünkü bidat Yüce Allah'ın dininin henüz tamamlanmamış olduğunu kabullenmektir. Yani çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki ben diyor bugün sizin dininizi ne yaptım? Elyevum ekmel tu lakum dinakum. Bugün dininizi tamamladım. Ekmel tu. Diyor ki alimler ekmele yani ikmal etmek, kemale erdirmek demek. Yani artık onda hiçbir eksiklik yok. Onda hiçbir eksiklik yok. Mükemmel diyoruz ya biz Türkçe'ye öyle geçmiş. Mükemmel. Yani artık en istenilen düzeyde. Ondan sonrası artık ne olmaz? Olmaz. allah Teala diyor. Ekmel tulekum dinekum. Ve etmemtu aleykum nimeti. Nimetlerimi ne yaptın? Nimetimi tamamladım. Ve razıytu lekumul islame dine. Din olarak da sizden İslam'ı Sizin için İslam'ı seçtim. Bir insan diyorsa ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu yapmadıysa da ben yaparım. Din adına bahsediyoruz. Onun için az önce dedik uçak bir bidat midir? Sözlük anlamında bidattir. Sonradan icat edilmiştir. Cep telefonu bir bidat midir? Bidattir çünkü sonradan icat edilmiş. Ama bunlar dinin yasakladığı, dinin tahsir ettiği, dinin korkuttuğu bidatler mi? Değil. sonradan, her sonradan çıkan şeye dinde bidat denir. Ama biz bakarız. Eğer din adına yapılan bir şeyse bu, Allah'a yaklaşmak umuduyla yapılan bir şeyse, sonradan çıktığı ise eğer, deriz ki bu, bu şerdir. Bunu yapan kimseden bu yapmış olduğu amel kabul olmaz. Niye kabul olmaz? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, Men amile amelen leyse aleyhi emruna fehuva red. Kim bir amel işler, kim bir iş yapar. Dini husustan bahsediyor. <gülüyor> Ve bizim diyor dinimizin olmadığı bir esas üzere yaparsa bunu red. onun yaptığı amel ne olur? Red olunmuştur. Red olunmuştur. Bu sebeple bidat işlemek, bidat çıkarmak, bidatlerle Allah'a yakınlaştığını zannetmek çok yani büyük günahlardan arkadaşlar. O amel kabul olmuyor. Çünkü ne var burada? İnsan bunu diliyle söylemese de haliyle Bulunmuş olduğu durum ne ifade ediyor? İslam dini henüz kemale ermemiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden sonra da bu dine eklemeler, katkılar yapılarak din her geçen gün kendini yapmaktadır? Tamamlamaktadır manası çıkıyor. Yani bu, bu demek. Bundan kimse kaçamaz. Adama diyorsun... Bidatların tehlikesi budur, bu şekildedir. Tabi bunu duyunca diyor ki, ya kardeşim diyor, bizim niyetimiz ibadet değil. İşte toplanmışlar mesela, adamlar hep birlikte zikir çekiyorlar. Diyorsun ki yani bu bir bidattır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir ibadette bulunmamış. Kandil kutlamak bidattır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi doğum gününü kutlamamış. Sahabesi kutlamamış. Yani en hayırlı çağlar, en hayırlı nesiller, onu en tanıyan, onu en çok seven nesiller böyle bir şey yapmamış. Sen bunu yapıyorsan bidattır. diyor ki, ben diyor... bundan diyor sevap beklemiyorum ki. Yani yalan söylüyor. Yani sen evinden kalkıyorsun o gece hiçbir gecede olmadığı kadar cami kalabalık kandiller yanmış, minarelerdeki ışıkları yakmışsın, dışarıda lokum dağıtıyorsun, gül suyu dağıtıyorsun. Bunların hepsini anlamsız bir şey için mi yapıyorsun? Bunların hepsinin ardında yatan ne var? Bir sevap niyeti var. Değil mi? Yani sevap niyeti olmasa bir insan kalkar mı evinden gidip camiye gider mi? Kandili kutlar mı? Kutlamaz. Demek ki Sen bunu dilinle söylemesen de, istesen de, istemesen de bileceksin ki, senin bu yaptığın şey bir bidattir. Çünkü din adına yapıyorsun bunu. Din adına yaptığın için de bu reddolunmuştur. Merdut. Kabul olmaz senden bu. Neye binaen? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözüne binaen. Tabi bir insan bidat çıkarırsa, diyor ki Medine'de bidat çıkarmak daha da tehlikeli. Hadiste geldiği üzere. Kim diyor orada bir bidat çıkarırsa, ihdas ederse, fe aleyhi la'netullahi ve melekate ve Allah'ın meleklerin ve insanların tüm insanların ve meleklerin laneti o kimsenin üzerine olsun ifdat çıkaranın üzerine olsun قال عاصم فأخبرني موسى ابن أنس أنه قال أو آ و محدثا diyor ki Asım hadisin ravilerinden bir tanesi dedi ki diyor Musa İbn Enes bu hadisin Bir rivayetinde, bir senedinde başka bir lafı zikretti. Yani, o hadisin aynı senedinde ama lafız farklı. <gülüyor> Kim bir bidatçıyı ne yaparsa, barındırırsa, korursa, Allah'ın, meleklerin ve tüm insanların laneti onun üzerine olsun dedi diyor. Yani. Peygamberimizin bir sözü de bu. Demek ki yani dinde bidat çıkarmak bir tehlike. Dinde bidat çıkarmak bir tehlike. Bir bidatçıyı savunmak, korumak, desteklemek, Onu barındırmak ayrı bir tehlike, başka bir tehlike. Çok dikkat etmek gerekiyor bu hususlara. İmam Bukhari rahimullah bu e, hadisi bu kitabında zikretmesinin sebebi ne kitabının bu bölümünde? Çünkü sadedinde bulunmuş olduğumuz, okumakta olduğumuz hadisler İmam Bukhari'nin kitabul ijtisan bir kitap ve sünne, Kur'an ve sünnete bağlalık, Kur'an ve sünnete sarılma adlı bölümde olduğu için burada bize neyi anlatıyor İmam Bukhari? Yani bidat çıkarmak bir günah, onu bidatçı barındırmak, korumak ayrı bir günah, çok büyük bir günah. İnsanın ne yapması lazım? Bu hususta da Kur'an ve sünnete ters olan, Kur'an ve sünneti yaşamaya ters olan bidatçileri ne yapmak lazım? Savunmamak lazım, barındırmamak lazım, korumamak lazım. Bunları desteklememek lazım. Evet. Tabi bu hadisin aslı Ali radiyallahu rivayet ediyor. Sahih Müslim'de. Ali radiyallahu diyor ki allah Teala diyor kendisinin adına olmayan, kendisi adına kesilmeyen, yani allah Teala kim kendisi adına kurban kesmezse Allah ona lanet etmiştir diyor. Yani eskiden cahiliye döneminde giderlerdi. Lat, Menat, Uza, Hübel ve diğerlerine onların Mezarlıklarında, türbelerinde, onların sembolü olan ağaçlarda, taşlarda kurban keserlerdi. Allah'a yakınlaşmak için giderlerdi, onlara sunarlardı bu kurbanları. Tabi bu adet sadece cahiliyede yapılan bir adet değil. Bugün de hala ne yapmalı, devam edilmekte. İnsanlar bakıyorsunuz, koskoca böyle Selahaddin camileri de, Selahaddin camileri diyorlar, böyle süslü püslü kadınlar görüyorum ben bazen insanlar, amcalar, teyzeler, Hayvanı tutmuş, türbeye götürüyor koçu. Ne yapacak? Oturbeye türbeye adayarak kurban kesecek. Neden? İşte çocuğunun çocuğu olmuyordu, torunu olmuyordu. İşler kötü gidiyordu değil mi? İnsanlar bunu yapmakta. Ali radıyallahu anh diyor ki Allah buna diyor bunlara lanet eder. T Tabi Ali radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den naklediyor. Bir rivayette diyor ki Allah diyor yeryüzünün sınırlarını değiştirenlere lanet etsin. Yani adamın tarlası var. Başkası geliyor onu ne yapıyor? Elinden alıyor, gasp ediyor, benim diyor. La'anallahu man la'ana walidahu. Babasına lanet edene Allah lanet etsin. Lanet etmiştir. Wa la'anallahu man awa muhdisan. Konumuzla alakalı. Bidatçı bir kimseyi barındırana, bidatçı bir kimseyi bir kimseye sahip çıkan da ne yapsın diyor Ali peygamberimizden rivayetle lanet etsin. Demek ki bu önemli bu önemli bir husus. Çok önemli bir husus. Tabii bu işin günahı Medine'de daha da artıyor. Bu işin günahı Medine'de daha da artıyor. Subhanakallahumma ve hamdika illa